Teknolojinin karanlık yüzünde benim sesimi duyuyorsunuz. Yine Banu'nun koltuğunu işgal etmiş vaziyeteyim. Çünkü Banu çok kayda değer bir nedenden ötürü açık dergiye de yakışık bir nedenden ötürü aramızda yok şu anda. Çünkü Enka Kültür Sanat Şenliği'nin organizasyonunda çalıştığı için şu anda onun yerine Murat'la ben merak ettiğim şeyleri konuşacağım. Ama görüyorum ki Murat sen yine bir hazırlık yapıp gelmişsin. Evet bir sayfa bir önümüzde şey var bir bilgi var. Evet önemli bir, bir bilgi ee, en azından devlet e, devlet e, ve... ...ve teknolojik sistem ve vatandaşlar arasındaki ilişkiyi açıklamak adına iyi bir örnekle gelmişsin, onu duyalım istersen. Sen. Tabii bu düne ait bir haber, dün akşama ait bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Onların emeklilik dairesi, Department of Veterans Affairs diye bir daireleri var. Bizim emekli sandığımız SSK gibi hı hı. tüm emeklilerin oluşturan bir tek bir yapı var onlarda, onları ilgilendiren bir haber... Ne yazık ki e, bilgi işlem cihazlarına bir saldırgan giriyor ve milyonlarca Amerikalı'nın, emekli Amerikalı'nın kimlik bilgilerini çalıyor.